Selam ve selam Peygamber Efendimize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun, güzel kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif ediyorlardı. Bundan böyle Medine, Medine'te Rasulullah oluyordu. Rasulullah'ın şehri oluyordu. Medine, Medine'yi münevvere oluyordu. Nurlu Medine oluyordu. Ümmet bundan böyle Medine'ye bakıyordu. İnsanlığın üstadı Medine'deydi. Ümmet daima ona dikkat kesilecekti. Ümmet onun hayatını modelleyecekti. Hani sevgiliden bir haber gelir ya, Leyla'dan Mecnun'a bir haber gelir ya, Mecnun bir anda durar anlaşıverir, bütün bedeni kilit deniverir, gözleri dalar gider. İçinde biller Leyla yankılanır, Kalbaya afırlar, Gözlere yaşlar hücum eder, Mecdin bulunduğu yerden kalkar, Tenhalara gider, Leyla Leyla diye, içi yangına dönüşür, Ümmet de böyledir, Medine deyince, Gönle sevgili gelir, Badı sabah gibi, Ilgıt ilgıt sevgi yerleri esmeye başlar, Ümmet anlaşır. Sonra çözülmeye başlar, İçi çözülür Kalbinde devasa bulutlar oluşur Gözlere yağmur yağmur dökülür Gözler tatlı tatlı Akan kır çeşmelerine dönüşür Medine deyince Ümmetin gönlü ayağa kalkar Dalga dalga olur Deryalara dönüşür Yunusumuza Medine denilmişti Koca Yunus Deryalar misali savruldu Peygamber ikliminden Esintiler telennüm etti sonra gönlü dile geliyordu. Arayı arayı bulsam izini. İzinin tozuna sürsem yüzümü. Hakk'nasî beylese görsem yüzünü. Ya Resulallah canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara batsam. Hakk'nasî beylese bir kez düşte seyretsem. Ya Resulallah Canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, Onda kabul olur bizim duamız. Medine'de yatar peygamberimiz, Ya Resulallah canım arzular seni. Üstadım Sezai Karakoç, yanar yanardağı dile getiriyordu. Şöyle sesleniyordu, Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır, Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır.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 Gün batsa ne olur, Geceyi onaran bir mimar vardır, Yanmışsam, Kürümden yapılan bir hisar vardır, Yenilgi yenilgi büyüyen, Bir zafer vardır, Sırların sırrına ermek için, Sende anahtar vardır, Göksünde sürgünü geri çağıran, Bir damar vardır, Senden umut kesmem, Kalbinde merhamet atlı, Bir çınar vardır, Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Şairler içlerindeki yanar dağları dışarıya atamasalardı, bağrından laflar fışkırmasaydı, ola ki infilak ederlerdi. Ümmet Peygamberini nasıl seveceğini onun şerefli arkadaşlarından öğrenirlerdi. Bir de aşıklardan öğrenirlerdi. Hele bu aşıklar bir de şairler olursa o zaman sevgi berraklaşırdı. Anlamak öğrenmek daha bir kolay olabilirdi. O zaman müminler içlerindeki korları ateşe dönüştürürlerdi. Medine ılıman bir iklime sahipti. Mekke-i Mükerreme gibi sıcak değildi. Hurma bahçeleri yeşil bir koy gibiydi. Rezzak isminin tecelli ettiği hurma bahçeleri. Hurma ağaçlarının altında sohbet etmek doyumsuzdu. Salkım salkım hurbalar, hurma dallarında aşağıya doğru sallanırlardı. Bir salkımı bir kucak dolusuydu. Görünüşü ne kadar güzeldi, tam bir sanat harikasıydı. Yemesi bir başka güzeldi. İnsan için orijinal bir gıdaydı. Görünüşüyle, tadıyla ve yüksek gıdasıyla insanı hayran bırakan bir nimetti hurma. Hurma dalları sanki bir tepsi gibiydi. Zat-ı Kerim rızkı kuluna ihsan ederken kendini perdeliyordu. Hurmayı kuluna verirken hurma dallarıyla kendi kudretini perdeliyordu. Kul bunun farkındaydı. Acıktığında o leziz hurmadan bir iki tane aldığında, tadından huzur bulduğunda, rızıklandığında hemen ey beni yediren ve içiren Allah'ım hamdımız sanadır derdi kul perdeye takılmazdı. Perdenin ötesindeki kudret fark ederdi ve şükran duygularını, hamdını ona yapardı. Medine-i Münevvere, hurma bahçeleriyle gönüllere huzur verirdi. Medine'nin toprakları mümbitti, ziraate elverişliydi. İslam öncesi Medine'de iki toplum yaşardı. Araplar ve Yahudilerdi. Araplar, Evis ve Hazret kabilelerinden oluşuyordu. Bu iki kabile, Yemen'den uzun zaman öncesi gelmişlerdi. Yahudiler, Kaynuka, Nadir ve Kureza oğulları kabilelerinden oluşuyordu. Yahudiler, Romallar Kudüs'ü işgalinden kaçarak Medine'ye gelmişlerdi. Kendi kitaplarında, Medine ve Medine civarında son peygamberin çıkacağı bilgisi vardı. Onlar bu bilgi nedeniyle bu coğrafyayı tercih ediyorlardı. Medine'deki Araplar, dini açıdan, Mekkeliler gibiydiler, müşriktiler, putperesttiler. Mekke'ye hac mevsiminde giderler, hac ederlerdi. Bu çizgi Hz. İbrahim aleyhisselamdan geliyordu. Bu tevhidi çizgi bozulmuş, tevhid şirke dönüştürülmüştü. Yahudiler ehli kitaptı. Din konusunda kendilerini Araplardan çok üstün görürlerdi. Kendi dinlerini milli bir din olarak görürlerdi. Kendilerini böyle koruyacaklarını düşünürlerdi. Kendi dillerini başkalarına anlatmak diye Bir gayeleri bir dertleri yoktu Yahudiler Araplara kitabımızdan öğrendiğimize göre Ahir zaman peygamberinin gelmesi yaklaşmıştır O peygamber gönderildiğinde biz ona uyarız Ve siz Arapları At ve İrem kabilelerinin öldürüldüğü gibi Öldürürüz diyorlardı Medine'de bütüncül bir idare yapı yoktu Mekke'nin Darun Netvesi vardı ortak bir idari yapıyı oluşturuyordu. Medine'de ise her kabilenin kendine özgü bir idari yapısı vardı. Ortak bir savunma dahi yoktu. Bu nedenle her kabile kendini savunmak için kaleler yapmışlardı. İbn-i Neccar Arapların 13 hisarından söz ediyordu. Yahudi kabileler ise mustahkem, sağlam kaleler arasında yaşıyorlardı. Bu toplumda sorunlar oluştuğunda sorunları çözecek ortak bir değerleri, kurumları yoktu. Araplarla Yahudiler arasında ihtilaflar olurdu. Bu giderek savaşa dönüşürdü. Savaşta Araplar zafer elde ederlerdi. Yahudiler daha sonra binbir hilelerle, kumpaslarla Evis ve Hazreç kabilesini birbirine düşürüyorlardı. Artık bundan böyle savaşlar Evis ve Hazret kabilesi arasında oluyordu. Hicretten beş yıl önce biten bu az savaş olmuştu. Bu savaş 120 yıl sürmüştü. Bu arada Yahudiler egemenliği ele geçiriyor, giderek ekonomik hayata hakim oluyorlardı. Hicretten önce Medine'nin ekonomisi Yahudilerin elindeydi. Yahudilerin kazançlarının ciddi bir bölümü faize dayanıyordu. Bununla beraber ziraatle, ticaretle, kuyumculukla, dokumacılıkla, silah ve zirai aletler üretimiyle meşgul oluyorlardı. Araplarsa daha çok, çiftlikle uğraşıyorlardı. Ticaretle uğraşanlar da vardı ama etkin konumda değillerdi. Mahalli para birimleri yoktu. Mekkeliler gibi İran dirhemi ve Bizans diranı kullanıyorlardı. Dirhem dinarın ancak onda birine tekabül ediyordu. Medine toplumunda kültürel açıdan etkin olan yine Yahudilerdi. Yahudilerin ekseriyeti okuma yazma biliyorlardı özellikle çocuklarına beytül midras veya medaris denen kurumlarda okutuyorlar ama evs ve hazyaş kabilelerinde okuma yazma oranı ciddi anlamda düşüktü yahudiler gibi kurumları yoktu kültürel anlamda da yahudilere karşı bir ezikliğin içindeydiler medinenin havasında nem vardı mekkenin havasına alışmış mekke'de doğmuş büyümüş olanlara Medine'nin havasına alışmak kolay olmuyordu. Özellikle Hazreti Bilal Efendimiz ve Ebu Bekir Efendimiz bu havaya alışmakta ciddi anlamda zorlanıyorlardı. Önce Ebubekir Bekir Efendimiz hastalanıyor, arkasından Bilal Efendimiz hastalanıyordu. Bilal Efendimiz Mekke'yi hayal ediyordu. Develeri otlatırken Mekke'nin vadilerinde isir otlarının kokusunu hayal ediyor ve o vadilere büyük özlem duyuyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarının Medin havasına alışamadıklarını biliyordu. Ve rahman Rahim'e yöneliyordu. Müminlere Medine'yi sevdirmesini Rabbinden niyaz ediyordu. Medine, Peygamber Efendimizin duasına mazhar oluyordu. Dua ile bir kez daha şerefleniyor, güzelleşiyordu. Belli bir süre sonra Medine, Mekke'den gelen müminlere sevimli, sevgili hale geliyordu. Artık öz yurtları, ana diyarları Medine oluyordu. Medine'nin yeşilliklerini, hurma bahçelerini, özellikle hurma bahçelerindeki kuyuların sularını çok seviyorlardı. Çağımızın bilgelerinden rahmetli Muhammed Hamidullah hocamız, dünyanın nice ülkelerini gezmiş görmüşlerdi. İslam Peygamber adlı kitabını yazarken, Mekke Medine'yi adım adım dolaşmıştı. Hocamız öyle diyordu. Medine'nin hurma bahçelerindeki kuyuların suyu kadar, attı bir su içmedim diyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam